Merhaba kitap severler. Dostoyevskiden bahsedeceğiz. Uzun adıyla Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Yazarımız 11 Kasım 1821 yılında Mihail ve Maria çiftinin altı çocuğundan ikincisi olarak Moskova'da dünyaya geldi. Baba Mihail, askeri hastaneden emekli olduktan sonra Varinsky isimli bir hastanede yoksul insanlara hizmet etmeye başladı. Bu hastane Moskova'nın en kötü yerlerinden birindeydi ve Dostoyevski de burada doğdu. Baba Mihail alkol bağımlısı kolay sinirlenen biriydi, ev halkına sıkı bir disiplin uygulardı. Anne Maria ise sıradan bir tüccar kızıydı ve çoğu zaman hastaydı. Yazarımız çocukluğunu böyle bir aile ortamında geçirdi. Dostayevski ilk öğrenimini Moskova'da tamamladı. Annesi tüberküloz hastalığından ölünce disiplinli bir okul olarak bilinen Petersburg Mühendislik Okulu'na gitti. Burada, zamanının çoğunu okuyarak geçirdi ve babasının ölümünü de burada öğrendi. Çocukken, alkolik babasının ölmesi için dua eden Dostoyevski bu haberle kendini suçlu hissetti ve ağır bir depresyona girdi. Yakasını bırakmayacak olan Sarah nöbetlerinin ilkini de bu dönemde geçirdi. Mühendislik okulunu bitirdikten sonra Petersburg'da bulunan İstihkam Müdürlüğü'ne Asteğmen olarak görev başladı. Bu işte yalnızca bir yıl çalışabildi ve istifa etti. Çünkü askerlikten nefret ediyordu. Bunun ardından kurgusal romanlar yazmaya yöneldi ve 1846 yılında ilk romanı olan İnsancıkları yayınladı. Kitap eleştirmenler tarafından oldukça beğenildi ve halk tarafından da ilgi gördü. Bu eser üzerine ünlü şair Nikolay Nexarov, Dostoyevski için yeni bir Gogol doğdu demiştir. İnsancıklardan sonra yavaş yavaş ün salan Dostoyevski, Gogol'dan esintiler bulunan Öteki isimli romanını yayınladı. Fakat ilk kitabı kadar ilgi görmedi. Eleştirmenler romanı sıkıcı buldu ve kitap ile dalga geçti. 1847 yılında Ev sahibi isimli kitabı yayınlandı. Ancak bu kitap da beğenilmedi. Yazarımız kararlıydı. 1848 yılında Beyaz Geceler ve Bir Yufka Yürekli isimli kitaplarını yayımladı. Biraz olsun itibarını geri kazansa da istediği başarıyı elde edemedi. Yazarlık hayallerini bir süre asker alan Dostoyevski politikaya yöneldi ve Genç Liberaller isimli bir siyasi gruba dahil oldu. 23 Nisan 1849 tarihinde devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı gerekçesiyle 8 arkadaşı ve ağabeyiyle birlikte tutuklandı. Mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. 8 ay hapis yattıktan sonra diğer tutuklularla idam edilecekti. Kurşuna dizileceği sırada ani bir kararla affedildi. İdam cezası 4 yıllık kürek ve 6 yıllık hapis cezasına çevrildi. Sibirya'da bulunan Oms Kalesi'ne sürüldü. Kürek cezasını çektiği süre boyunca taş kırdı, kolları damgalandı, saçları tıraş edildi. Birçok saray nöbetinden ötürü hastaneye kaldırıldı. 4 senelik sürgünden sonra 1854 yılında kürek cezasından kurtuldu ve er rütbesiyle kışlaya verildi. Sami Palantisk isimli bölgede zorunlu ikamete mahkum edildi. Burada 5 yıl görev yaptı. 1857 yılının Şubat ayında veremli ve dul bir kadın olan Maria ile evlendi. Dostoyevski'nin bu kadınla evlenmesinin nedeninin kadına acıması olduğu söylenmektedir. 1859 yılında ordudan terhis edildikten sonra Moskova'nın dışında bulunan küçük bir yerde kalmaya zorlandı. Daha sonra özgürlüğüne kavuştu ve Petersburg'a geri döndü. Kardeşi ve bir arkadaşıyla birlikte Viremia ve Epoha adındaki dergileri hazırladılar. 1863 yılında Avrupa seyahatini gerçekleştirdi. Kumar borçlarından ve sarı nöbetlerinden dolayı sıkıntı yaşayan Dostoyevski, yazmadığı romanların bile avanslarını yayıncılardan alarak yaşıyordu. 1864 yılında zihnin derinliklerine inen ve günümüzde de oldukça başarılı bulunan Yeraltından Notlar kitabını yayımladı. 1866 yılında Dünya Edebiyatı denince akla gelen ilk kitap olan Suç ve Cezayı ve sonra diğer kitabı Kumarbazı yayınladı. Aslında Suç ve Cezayı 1868 yılında Semipalatinsk'te bulunduğu zaman Ruski Sulov dergisi için uzun bir hikaye olarak tasarlamış. Sebebi ise Sibirya'dan ayrılan dek romanı yazmayacağına dair aldığı kararmış. Hatta Dostoyevski kardeşi aile gönderdiği bir mektupta kitap hakkında şöyle demiş. Konusu gerçekten çok güzel. Kahramana gelince bugüne kadar hiç denenmemiş bir kişi. Ama bugünün Rusya'sına bakacak olursak böyle bir kişi karşımıza sık sık çıkmakta. Öyle hissediyorum ki yeni fikirler ve görüşlerle döndüğüm zaman romanımı genişletmekte başarılı olacağım. Kişi aceleye gelmemelidir dostum ve insan iyi olanın dışında hiçbir şey yapmamalıdır. Dostoyevski 1866'da Budala, 1870'te Ebedi koca ve 1872'de Ecinliler adlı eseri yayınladı. Karısı öldükten sonra sekreteri olan Anna ile evlendi. Yeniden borca batmıştı ve kumarhanelerde vakit geçirmeye başlamıştı. Bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi oldu ve çocuk doğduktan kısa bir süre sonra öldü. Bu ölüm Dostoyevski'yi derinden sarstı. 1875'te delikanlı, 1876'da bir yazarın günlüğü ve 1879'da bir diğer başyapıt olan Karamazov kardeşleri yayınladı. 1881 yılının Ocak ayında bir ciğer kanaması geçirerek yatağa düştü ve 28 Ocak 1881 tarihinde öldü. 31 Ocak 1881 tarihinde yapılan cinaze töreninde yaklaşık 30 bin kişi onu uğurladı.